Çıkkasıydı. Merhaba kainat, bugün 12 Ocak, Perşembe, yıl 2012, ay 1, gün 12, Kasım 66. 1433 Hicri Sefer 18, 1427, Rumi Aralık 30. Günün malumatı, Ocak ayında. Çiçek bahçesi. Her taraf bellenir, bozulan çimenler ve tarhlar yenileştirilir, çiçek soğanları dikilir. İyi havalarda güller budanır, yabaniler aşılanıp, çelik yapılır. Her türlü soğanlı çiçekler, sobalı yerlerde yetiştirilen çiçek çeşitleri, begonya, ateş çiçeği, köklü yerli çiçeklerin her türlüsü dikilir. Meyve bahçesi. İyi havalarda elma, armut, kiraz, erik, kayısı ağaçları budanır ve bütün ağaçların kurumuş dalları kesilir. Güzün açılan çukurlara ağaçlardakidir. Devamı yarın. Yemek listesi. Gün 12. Yayla çorbası, etli patates, zeytinyağlı kereviz, salata ve meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif, marif Takvimi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 Up in the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair.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 Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr'den de yayın yapıyoruz Ve onun Açık Gazetesi Haftanın dördüncü Açık Gazetesi'nin de açılışını yaptık Ömer Madra, Can Bil, Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz Mahir İlgaz iş İş Gezisi'nde gelebilir günaydın. günaydın Evet biz günaydın da the Sly and the Family Stone ekibinden Cynthia Robinson'a e, gönderelim 1946'da bugün doğmuştu. 65 yaşını, 66 yaşını aslında idrak etmiş oluyor. Ve hem trompette çalıyor. Çok e, etkili bu psychedelic soul funk grubu Sly and the Family Stone'un önemli müzisyenlerinden biri. Ve zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer herhangi bir yerde de. Trompetçi bir elemanın, bir kadın elemanın pek ilk örneği oluşturuyor daha önce pek rastlanmamış bir olaydı. Ondan sonra da tabii çok sayıda başka müzisyene, kadın müzisyene de pek çok yerde rastlamak mümkün oldu. Sly and the Family Stone'a bir günaydın demiş olduk. Family of adlı şarkıyla bir aile işi. Evet şimdi günün özetine kısaca bakacak olursak neler var. Amerika Birleşik Devletleri ordusunda çok ciddi bir şey var. Marin yani deniz evet. piyadelerinden bir video çıkmış Amerikan askerleri Afganistan'da ölü askerlerin üzerinde üzerine işerlerken görünen bir video var ölü afgan askerlerinden bahsediyoruz galiba evet ölü afgan askerleri taliban diye gayet neşeli bir durumda soruşturma açılacakmış aralarında şakalaştıkları da görülüyor bu live league diye bir yeni web sitesinde yer almış çok tatsız bir şey ...Amerikalı askerler ölü Taliban üyelerinin üzerine işledi mi diye haberler var. Güney Amerika'nın kötü bir haberiyle, daha doğrusu Amerikan ordusunun kötü bir haberiyle başladık. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı bir haber daha var. Bizim de uzun zamandır takip ettiğimiz Wall Street'i işgal edin eyleminde farklı gelişmeler yaşanmakta bugünlerde. Eylemciler tekrardan Zuccotti Park'ı işgal etmişler. İşgal etmiş oldukları haberlere geliyor. Ee, Kasım ayında yapılan e, Kasım ayının ortasında yapılan polis baskını ile beraber e, tutuklanan ve e, kaldıkları yerleşkeleri e, darma duman edilen eylemciler tekrardan akşamleyin yaptıkları bir planla bolster işgal eden eyleminde Zuccotti Park'talarmış tekrardan. Evet zaten hiçbir zaman da Eylem. Yani sembolik tabii Ricotte Parkı'nın Wall Street'in yakınlarında olması ve ana hedefi oluşturması, bankerlerin, e, borsanın bulunduğu yerin olması sembolik bir önem taşıyordu. Ama çok tabii önemi de inkar edilemeyecek bir eylemden bahsediyoruz. Tutuklananlar var ama polis de zaten şeyleri barikatları bir kısmını kaldırdıydı. Anadolu Ajansından da ilginç bir haber var. Eylemcilerin etkinliği azalıyor diye çok böyle tam da nasıl bu yoruma nasıl ulaştığınız tam diye hiç anlayamadığımız kolay olmayan bir şekilde ortaya çıkmış bir haber. Anadolu Ajansı haberi. Ondan da bahsedebiliriz. Avustralya ordusunda da çok ciddi bir seks skandalı ortaya çıkmış. Amerikan ordusu bir yandan e, böyle yaparken kendi aralarında her türlü e, porno ve başka türden olaylardan bahseden de bir haber vardı. El Cezire'de ona da belki bakma imkanı bulabiliriz. E, Eski Jitem binası bahçesinde insan kemikleri bulunması haberi de Türkiye'den gelen en vahim kılıkla haberlerden biri. Biyanet'in haberi bu. Diyarbakır'da Jitem'in toplu mezarı diye bir haber var. Restorasyon çalışması sırasında 6 kişiye ait kemiklerin bulunduğu açıklanmış kazı çalışmasının savcılık eşliğinde. Yaptığı haberi var. Bir restorasyon çalışması üzerine yapılan bir kazıydı bu. Evet. E, fakat sonradan olay daha da genişlemeye başlamış. Evet. 1990'larda işlenen cinayetlerin ardından buraya atılmasından şüpheleniyoruz e, demişler. BDP Muş Milletvekili Sırı Sakın e, bazı demeçleri vardı meclis kürsüsünde yaptığı. Bunlar değinebiliriz. Buna karşı İdris Naim Şahin'in verdiği cevaplar var. Ee, CHP'de mecliste yapılan eylemler var, yürüyüşler var. Ee, onun dışında haber al düzenlemesiyle alakalı gelişmeler var gene Türkiye'den. Ve Suriye'de de gözlemcilere rağmen 400 ölü oldu ve yüksek geriliminde devam etti. Yeni insanların da Öldüğü bir Fransız gazetecininde aralarında bir Fransız gazetecinin de bulunduğu çok sayıda insanın da öldüğü haberi var. Günün en önemli haberlerinden biri de Samanyolu'nda birçok gezegen bulunması. Yıldızdan çok gezegen varmış. Her yıldız için yıldız başına bir buçuktan fazla gezegen düşüyor. Bu yeni bir araştırma ve çok daha önceki hesapları alt üst etmiş iki milyon İstanbullunun da bu fırsatı kullanın, köprü projesini iptal edin diye de iki milyon İstanbullu inisiyatifinin dün İstanbul Galatasaray Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasından da bahsedebiliriz. Bahsedebiliriz. İsterseniz e Amerikan ordusuyla girdik. Amerikan ordusuyla devam edelim mi? Evet, oradan artık başlayalım. Yani bu hakikaten dünyanın da içinde bulunduğu durumun iyi bir göstergesi. Yani tamamen her türlü etik kuralı da hiçe sayan bir anlayış var. Özellikle de bütün dünyayı da işgal ve istila Halinde tutan emperyal gücün yeni bir durumu en utanç verici bir durum aslında tam bir Marine kordan geliyor. Yani deniz piyadeleri kuvvetlerinden araştırıyoruz demişler Afganistan'da vurdukları öldürdükleri askerlerin cesetlerine işemek gibi bir hakarette bulunuyorlar yani insanlık tarihi savaşlarla dolu ama özellikle de ...yendiği rakibini daha doğrusu rakip değil de öldürdüğü insanları sadece insanlar olmasına gerek yok geçen hafta da biz söylemiştik e, hayvanları da hedef alan saldırılarda bulunuluyor son zamanlardaki gelen haberlere göre yani durum bir istisnalık durumundan çıkmaya başladı gibi artık bu tip yapılan e, savaş ahlakına ya da savaş etiğine karşı yapılan durumlar. Sizin de verdiğiniz çok bunun belirgin bir örneklerinden bir tanesi galiba. Evet yani çok eski tarihli ta ya yani Troya savaşlarında mesela işte Hektor'a yapılan aşağılamayı da akla getiriyor. Doğrusu söylenecek de bir sürü laf var ama özetle geçelim. Bu videonun otantik olup olmadığını sahiciliğini öğrenebilmiş değiliz. Ama demiş bir sözcü sonuna kadar araştıracaklarını açıklamışlar bu meselenin. Ve özellikle de bizim temel değerlerimize uygun değil ve bir şeyleri, birliğimizde yer alan askerlerin karakterini de gösteren bir şey değil demişler. Live League web sitesinde çıkmış. Dört <gülüyor> kişi askeri üniformalarıyla gösteriyor. Videoda seyretmek mümkün. Kanlı cesetlerini yerde yatmakta olan kanlı cesetlerin üzerine e, işiyorlar. Burada i̇şte, Taliban'dan niye... mı bahsediyoruz? Yani militanların e, cesetlerinden bahsediyoruz? Yoksa Afgan ordusunun müttefik olarak gördükleri ordunun cesetlerinden bahsediyoruz? Tam olarak anlayamadım ben galiba Taliban üyelerinin üzerine. Evet öyle anlaşılıyor. Yani BBC Türkçe'de öyle diyor. El Cezire'den de kontrol ettik bunu. onu göremedim. El Cezire'nin haberinde göremedim. Çünkü bu aralar hem Pakistan'la hem Afganistan'la Amerika ordusunun daha doğrusu Amerika Obama hükümetinin arası pek iyi olmadığını haberlerini de vermiştik. Ee, bu özellikle insansız hava araçları saldırılarıyla meydana gelen olaylar sonrasında Pakistan ipler epey bir gerilmişti. Ee, Amerika Birleşik Devletleri Pakistan'daki üstünü terk etme noktasına kadar gelebilmişti. Ve oradaki insansız hava araçları olan e, hava araçları uçuşlarını iptal etmek zorunda kalmıştı Kasım ayının ortasında. Fakat dün gelen habere göre yeniden başlamış insansız hava araçlarıyla e, operasyonlar düzenlemeye Pakistan içerisinde. Evet zaten bunu hiç öyle ortadan kaldıracaklarına bu uçuşlardan vazgeçeceklerine dair herhangi bir ibare olmadığı gibi böyle bir niyette sadece askıya almak olarak düşünebilirdi. Böyle bir niyet yoktu. Fakat bu görüntülerde tabi Amerikan ordusunun gayet iyi bildiğimiz üniforması içinde dört erkek yerde cansız yatan üç adamın üzerine işerken görülüyor görüntülerde. Ve farkındalar da Farkında oldukları da Filme alındıklarının farkında oldukları da Açıkça görülüyor Birisi askerlerden İyi günler dostum diye şaka yapıyor ee, Ve Devamında da Bir Bir duşla ilgili Bir sözüm bana komik bir şaka da yapılıyor Duş vaziyeti Bu ve Pentagon sözcülerinden biri midemi kaldırdı. Bu şartlar ne olursa olsun videoda bu iğrenç bir davranış ve hiç kimseye, üniforma içindeki hiç kimseye yakışmıyor demiş. Sanki üniforma olmasaydı yakışıyormuş gibi. 20 binden fazla, 20 bin civarında Marine dedikleri deniz piyadisi var. Afganistan'da çoğu Kandahar ve Helmand bölgelerinde ve savaştan tarümar olmuş bir ülke dünyanın da en uzun süren işgallerinden biri devam ediyordu. 2011'den bu yana 11. yılına girmiş durumda. Ve bu durum sadece e, Afganistan'ın değil, Pakistan'ın da sınır komşusu Pakistan'ı da etkilemekte. En son e, Pakistan'dan gelen haberlere göre bir darbe ihtimali üzerinde duruluyormuş. E, CNN Türk'ten bu haber. Afganistan'ın e, sınır komşusu Pakistan'dan bahsediyoruz. Amerika ile ilişkileri kötüye giden Pakistan'da hükümet hükümet ile ordu arasında da ipler kopma noktasına gelmiş. Ordu generalleri anayasayı ihlal etmekte suçlayarak savunma bakanını görevden alan başbakan Yusuf Rıza Gilani'yi uyarmış. Bu hamleler ciddi sonuçlar doğurur. Evet orada da bir darbe durumu var. Şeye de bir saniye dönecek olursak bu Deminki olayda internete kimler tarafından konduğu bilinmeyen ve ne zaman çekildiği bilinmeyen bu korkunç videoda ee, şeyden de bahsetmek mümkün. Bir kere e, e, İslam Amerikan İlişkiler Konseyi diye e, bir kuruluş var. Amerika'daki Müslümanların haklarını da savunan bir kuruluş. Bu iğrenç ve ahlaksızlık olarak nitelemiş ve onun sözcüsü İbrahim Hopper, Hooper... BBC'ye bir açıklama yapıp kaydın gerçek olduğunu düşündüklerini belirtmiş. Daha önce de pek çok olay vardı. Mesela Der Spiegel'da Almanya'dan ve Rolling Stone dergilerinde daha bundan 9-10 ay önce Mart'ta galiba askerlerin bir Afgan çocuğunun kanlı cesediyle dalga geçerken çektirdiği fotoğraflar vardı. Hemen öldürmüş oldukları yerde kanlar içinde yatan böyle bir Leon Panetta ya da Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı'na da sonuna kadar araştırılıp sorunların cezalandırılması istendi demiş. Tabi meselenin sadece Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olmadığına da ayrıca da Konuşmamız da lazım orada İsaf Adana bulunuyorlar. Biz uluslararası Müttefik gücü ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede NATO gücünde burada bulunuyor ve bu davranışlar yalnız Amerikan askerlerini değil herhalde oradaki bütün işgal kuvvetlerinin de sorumluluğunu içerecektir diye düşünüyorum acaba Türkiye'den de bu konuda. Bir açıklama gelecek mi? Türkiye çünkü kendisine genellikle İsa'nın üyesi olmasına işte Müslüman bir ülke olarak gayet insani orada yardımlarda bulunuyor ve savaşa muharip güçlerin arasında yer almıyor diye kendisini tanımlıyor. Türkiye oradaki varlığını ama bu gibi konularda da tamamen bağımsız mı düşünmemiz gerektiği çok üzerinde düşünecek bir husus herhalde. Evet devam edelim. Ama on buradan Pakistan'daki mesele tabi çok ciddi bir şeyi de içeriyor. Ayrıca. Büyük bir endişe içeriyormuş. Pakistan'da ordu ile hükümet arasında aylardır yüksek olan tansiyon zirveyi görmüş artık. Ülkede ciddi şekilde darbe endişesi yaşanmaktaymış. CNN Türk'ün verdiği habere göre bu darbe endişelerindeki ordu ve hükümet arasındaki Bağda daha önceden de bahsettiğimiz bu insansız hava araçlarıyla yapılan operasyonlar, gizli servislerin yaptığı operasyonlar ve bunun sonucunda ölen siviller sayılarıyla hakkında da konuştuk. Bu siviller hakkında, sivillerin ölümü hakkındaki durumun aslında Pakistan'ın askeri ve hükümeti arasında da büyük bir gerginliğe neden olduğundan bahsedilmekte. İlerleyen günlerde muhtemelen daha detaylı bir şekilde değinmek zorunda kalacağız gibi duruyor. Evet yani bayağı şey Eşfak Kayani görevden alındı değil mi sonuç olarak? Genelkurmay Başkanı. Eşfak Kayani anayasayı ihlal etmekle suçladı. Başbakan Yusuf Rıza Gilani bu iş dallanıp buza, buzaklanabilir ve Pakistan adına çok ciddi sonuçlar doğurabilir diye. Öte yandan da eski müşerref eski darbeci ve Cumhurbaşkanı ülkeye dönme ve ülkede tekrar siyasete dönme niyetinde olduğunu da açıklamış. Şimdi Savunma Bakanlığına hükümetin genel sekreteri Nergis Seti gelmiş. Ama Kayanı de kuvvet komutanlarının olağanüstü toplantıya çağırmış ve bayağı bir de skandal vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri darbe korkusuyla destek istediği ileri sürdüyordu. Ve sivillerle ordular ordu arasındaki gerilim iyice tırmanmıştı. Şimdi tehditi bulabilecek açıklamalar geliyormuş. Evet bayağı ciddi bir durum burada. Evet şeydeki Suriye'ye geçelim evet oradan. Suriye'de de çok vahamet devam ediyor. Yani Aralık ayı sonunda işte gözlemcilerden oluşan bir heyet görev yapmaya başladı ama en az 400 kişinin daha bu arada A A Arap Birliği heyetinin olduğu sırada. olduğu sırada öldürüldü. Zaten bugüne kadar en az Birleşmiş Milletlerinde. Yaptığı açıklamaya göre en az 5 bin kişi Mart ayından bu yana Suriye'de öldüğü bilgisi var. Ee, Suriyelileri Beşar Esad'ın dün erken saatlerde yaptığı bir açıklama vardı. Ülkedeki teröristlere karşı mücadelenin süreceğini teröre vurulacak demir yumruğun yalnız hükümetle de değil Suriye halkının mücadelesi olduğunu söylemiş. Ee, dün büyük bir ee, televizyonda da haberlerde de rastlayabilmenin e, mümkün olduğu büyük bir gösteri düzenledi Esat ee, İşte önce biris anons ediyor Arkadan müzikler eşliğinde Böyle coşkulu e, tempolu müzikler eşliğinde Esad anons ediyor Sonra o sahneye çıkıyor ve ondan sonra konuşmasını yapmaya başlıyor Bu şekilde yaptığı bir konuşma vardı Burada e, Şam Arap dünyasının kalbidir diye başlayan bir konuşması var Aynı şekilde ee, bu terörist saldırılara karşı Suriye'nin tek bütün olacağından bahsediyor. Dış güçlerin komplosuna gene aynı şekilde e, değinmiş. Evet dün de birazcık ondan bahsetme fırsatı bulmuştuk. Yani daha kendisinden önce bütün geçen yılı baştan başa kat eden bu Arap Baharı diye de sonradan nitelendirilen devrimci devrim dalgasının üç, kendisinden önceki üç diktatörü de götürdüğü zaman söyledi, o devrilen diktatörlerin hepsinin kendisinden önce de aynı tarzda konuşmalar yapmış olduğunu da hatırlamıştık. Yani bunlar dış güçler ve halkla beraber bunları feci şekilde Ezeceğiz dediğini ama hepsinin gittiğini de görmüştük. Bu arada şey Gözlem Birliği Arap Birliği'nin Gözlem Heyeti ne rağmen de onların da bulunduğu bir yerde de saldırı olmuş aslında. Onların bulunduğu yerde saldırı olmuş o kısım var. Bir de e, daha önce bu tip haberleri alırken bu gözlemciler gittiği zaman ölü sayısından tam olarak haberdar olmayı umuyorduk. Yani tam olarak çünkü ölü sayıları yansıyan saldırılar ve ölüs bu saldırıların sonucunda ortaya çıkan ölü sayıları e, aktivistlerin bildirdiği kadarıyla. Söylenmekteydi ve bu kafalarda kuşku yaratmaktaydı. Fakat durum aynı şekilde devam ediyor. Yani Arap bildiğin oraya gitmesi herhangi bir şekilde bir e, neyin ne olduğuna dair bir görüntüyü ortaya çıkarabilmiş değil. Belki çıkaracakları raporda ortaya çıkacaktır. Fakat e, dediğiniz gibi yine bir saldırı oldu e, Humus kenti yakınlarında. Bu Humus kenti yakınlarında da yani Fransız bir gazetecinin de içinde bulunduğu Evet, ee, i̇lk defa bir batı ülkesinden bir gazetecinin de e, Suriye'deki olaylar sırasında öldüğü anlaşılıyor. Jil Jaki adını taşıyor. Humus'ta bir saldırıda hayatını kaybetmiş. Ama yedi kişi daha onunla birlikte de ölmüş. Toplamda on beş kişinin öldüğünden bahsediliyor. Sadece dün. Sadece evet. Humus'ta bir de. Evet. Humus ve civarında. Evet. Alain Juppé'de Fransa'da işler bakın Alen Juppé de e, kınamış ve e, ayrıntıların ortaya çıkarılmasını istemiş Suriyeden yabancı basının çalışmasına çok ciddi sınırlamalar e, getiriyordu şimdiye kadar ve ilk defa 43 yaşındaymış bu Jacky e, ilk defa izin verilen gruptan biri Batılı 15 kişilik bir gazetecilik grubunun üyesiymiş. Bazı gençlerle konuşmuşlar ve birkaç dakika sonra el bombasıyla bir saldırı olmuş. Kaçıp yandaki bir binaya saklandıklarını ama el bombalı saldırıların devam ettiğini söylemiş. İki devlet televizyonu, Fransız iki devlet televizyonunda muhabir olarak görev yapmaktaymış kendisi. Ve ödüllü bir gazeteci, bir savaş muhabiri Irak, Afganistan, Kosova ve İsrail'de çok sayıda haber yapmış ve 2003'te de Albert Londres diye Fransa'nın en önemli gazetecilik ödülüne layık görünmüş. ile alakalı daha doğrusu Arap Birliği ile alakalı bazı e, görüşler var elimizde. Bir tanesi gene BBC Türkçe'den. E, bu BBC Türkçe'de e, Suriye'de görev yapan Arap Birliği gözlemci heyetine istifa eden Enver Malik'in e, operasyonların bir maskaralık olduğuna söylediğine yer verilmiş. Ülkede bir insanlık felaketi yaşandığını bildiriyor Enver Malik. Bu gözlem heyetinden Suriye'den ayrılan Cezayirli gözlemci El Cezire telefon, Televizyonu'na verdiği demeçte tanık olduğu dehşet verici olaylardan ötürü gözlemci heyetinden istifa ettiğini açıklamış. Ama bir taraftan da aynı heyet içerisinde e, Cezayirli üyenin e, Esed rejiminin kendi halkına karşı savaş suçu işlediğini gördüğü için e, bıraktığını söylemiş. Aynı şekilde o da bulamıştı. E, Karşı olmuyor da o da aynı şekilde söylemiş ee, söylediğin hatırlatması üzerine e, Suriye'de durumdan dolayı Uzun süredir endişeli olduğunu söylemiş Fakat e, Suriye'den gelen haberlerin Uzun zamandır çelişkili olduğunu söylemiş Medelci Cezayirli olan bu sefer Cezayirli gözlemci O yüzden Arap Birliği'nin sahada görev yaparak Gerçekleri daha tarafsız bir şekilde Ortaya koyabilmesi çok önemliydi Bu misyon 10 gündür Son 10 gündür Suriye'de son derece zor, önemli, karmaşık ve tehlikeli bir görev yapıyor diye konuşmuş. Evet. Orada da tek bir e, durum söz konusu değil gibi duruyor. İstifa edenler var, destekleyenler var. Ama yani e, bu seneyi çıkarıp çıkaramayacağı konusunda Sad rejiminin babadan oğla bir hanedan şeklinde yönetilen bir babası yönetiminin Arap dünyasının kalbi olup olmadığını bilmiyoruz ama... Çok sayıda can can alan vahim bir durum var orada ve devam edecek herhalde. Suriye ile alakalı son bir haber daha var, onu da verelim. Bu da önemli çünkü ee, Suriye'ye giden 60 ton patlayıcıya el konulmuş. Ha, Oldu haberleri geldi. Ee, NTV MSNBC üzerinden. Nereden ee, gidiyormuş? Rum yönetimi Güney Kıbrıs'ta Limassol limanına yanaşan ve Suriye'ye 60 ton mühimmat taşıyan Rus gemisine el koymuş. St. Petersburg limanından yüklendiği 60 ton mühimmatı e, Suriye'ye götüren Charyot isimli Rus bandıralı gemiye 3 hafta Akdeniz'de dolaştıktan sonra yakıt ikmali için yanaştığı Kıbrıs Rum kesiminde liman sol limanında el konulmuş. Ülkede de kırmızı alarm verilmiş ki e, bu artık kırmızı alarm verilmesi gayet normal bir şekilde karşılanmalı. Geçen buna benzer aslında buna tıpatıp benzer bir olay sırasında e, Kıbrıs Rum kesiminde bayağı büyük bir infial uyanmıştı yaşanan patlama evet. sonucunda. Hatta istifa sorumlularının istifa etmesi durumu gerekiyordu. ya çıkmadan önce bir şeyi de verelim. İran'la ilgili de çok önemli bir gerilim de giderek artıyor. Çok önemli bir gelişme de İran'ın önde gelen nükleer tesisinin en önemlisi aslında nükleer tesisinin Natanz'da görev yapan bir kimyager kimyacı Mustafa Ahmedi Ruşen bunu son dakika haberi olarak da dün verme fırsatı bulmuştuk. Arabasına konan bombanın patlaması sonucu öldü. Ruşen İran'da iki yılda öldürülen dördüncü nükleer uzman oluyor ve İran'da çok İsrail'in, Mossad'ın yapmış olduğuna dair de rivayet edilmekte edilmekte. Önce Amerika'dan da Amerika Birleşik Devletlerinden de bazı şüpheler uyandıran demeçlere yer verilmişti Amerikan Birleşik Devletleri'ne karşı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bunu yapmadığını açıkladı. Daha doğrusu sorumluluğu bulunmadığını ve durumdan üzüntü duyduğunu açıkladı. Evet, şimdilik bir ara verelim, sonra devam edeceğiz. Açık gazde. Mississippi Fred McDowell'dan dinlediğimiz bir blues parçası, bir türkü diyebiliriz buna. Fred McDowell asladı adı. Ama herkes onu Mississippi, Fred McDowell diye biliyor, Lakabı da öyle. Ve blues şarkıcı, gitaristi Kuzey Mississippi tarzında çalıp söylediği de belirtiliyor. Kaynaklarda I asked for whiskey, she brought me gasoline diye de bir şey var kadına viski istedim kadından bana mazot benzin getirdi. mazot getirdi diyor. Evet. Blues dünyasının önemli simge isimlerinden biri Fred McDowell. 1904'te bugün doğmuş. 1972'de 68 yaşında hayata veda etmiş bir müzisyen de onu andık. Bu şekilde saat 8.39'da Açık Radyo'da, Açık Gazete'de ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'le Açık Gazete'yi yürütmeye çalışıyorum. Çalışıyoruz hep birlikte. gaz bugün yok. Biz iş gezisinde diyelim ve devamını getireceğiz. Şimdi önemli şeylerden biri de tabii 12 Eylül darbesinin mağdurlarının mahkeme önüne çıkarılmasıyla ilgili haberler de var. Zaman gazetesinin manşetinde bugün 12 Eylül darbesi mağdurları müdahil olarak başvurdular diyor. ve Mesela darbenin ardından 11 yıl hapis yatan ve 19 yılda sürgün Yaşayan Recep Küçük izsiz Referandumda darbecilerin Yargılanması için evet oyu vermiştik Çok şükür bugünleri Gördük demiş ee, En önemlilerinden biri de 2000 yılında iddianame Hazırladığı için meslekten ihraç edilen Eski savcı Sacit Kayasu Kenan Evren Ve Tahsin Şahin Kayanın rütbelerinin Sökülmesi gerektiğini de söylemiş Sabah gazetesi de, e, Evren ve Şahin Kaya hapse mahkum edilirse rütbeleri erliğe indirilecek, madalyaları, e, nişanları ve kılıçları geri alınacak demiş. Evet, böyle bir şey de normaldir. Bunun altında da hemen e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bangaleşli eski lider Gulam Azam'ın kendisi 89 yaşında tutuklandığına dair bir haber var. Yaş ve sağlıktan e, tutuksuz yargılanma istemişe ise reddedilmiş. İşte 89 yaşındaki lidere tutuklu tutuklu yargılama diye bir yani, haber de var. Bu kılıçların geri alınma haberinin hemen altında. Evet yani bu şey meselesi büyüyor aslında ve oldukça da etraflı bir iddianame ile işin üzerine gidileceği de görülmekte etraflı bir iddianame hazırlandı. Mahkeme de bunu kabul etti. Ve mesela e, çeşitli darbecilerin idam ettiği Mustafa Pehlivanoğlu'nun babası 12 Eylül darbe iddianamesi astıkları oğlumun suçsuzluğunu kanıtladı diyor. Cezaevinde ölen Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez, lakabı Terzi Fikri, onun oğlu Naci Sönmez yüzlerine siz kimdiniz, darbe hakkını nereden aldınız diye soracağım demiş. Malatya'da bombalı bir paket gönderilmesiyle öldürülen Hamit Fendoğlu vardı. Onun Hamido diye de lakabı olan. O cinayet, Hamido cinayeti gibi olayların bir merkezden kaynaklı olduğu aşikardı diyor oğlu Mehmet Fendoğlu. Ve Maraş olaylarında öldürülen Mustafa Yüzbaşıoğlu'nun abi Maraş olaylarının iddianameye girmesi barışın temini açısından çok önemli demiş. Yani çünkü iddianamede bir yıldan daha eskiye dayanan bir planlama ve kaos yaratma çeşitli olaylar, cinayetler, tezgahlanması durumları da vardı. Hatta 78'ler girişimi sözcüsü Celalettin Can da mesela gördüğü, kendi gördüğü ve tanık olduğu korkunç işkenceleri de anlatmış. Ve mesela e, hiç unutamadığı anısı da kendi anlatımıyla gözaltına alınan bir hemşireye günlerce tecavüz edilmesi ve iki ülkücü çocuğun öldürülmeleri, yani meydan sopası, falaka, askıda elektrik verme, coplama, soğuk su işkencesi, el falakası, uykusuzluk, aç bırakma, akla gelebilecek her şeyin yapıldığını da söylüyor. Dolayısıyla da bu iki sanıkla da sınırla kalmamasının, ve en üstte bu isimler varsa en altta cezaevindeki doktorlardan işkence yapan askerlere kadar herkes sorumludur diyor. Gerçekler için müdahiliz diyorlar. Bu davada bu şekilde gelişme yolunda. Yani mesele sadece Amerikan deniz piyadelerinin... ...Afgan'ları aşağılayıcı öldürüp aşağılayıcı muamele etmelerinden ibaret kalmamış oluyor. Onları kınarken burada da... Başka haberler geliyor. Evet, kendi Türkiye'nin de kendi içinde de neler olup bittiği konuşulmaya başlandı. Bu da önemli bir dönüm noktası sayılabilir. Ayrıca... E, Ayrıca da JITEM üstünde Diyarbakır'da bir zamanlar hiç varlığı bile kabul edilmeyen Jandarma İstihbarat Teşkilatı JITEM diye kısaltılıyor. Onun merkez üssü olarak kullandığı saray kapıdaki restorasyon çalışmalarında bunun önce ben restorasyonun bir espri olduğunu düşünmüştüm. Ama haberin detayına bakıldığı zaman bayağı ciddi Diyarbakır'da yapılmakta olan bir saray kapıdanı antik yerin Sur ilçesinde İçkale bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması yapılmış ve birdenbire kemikler ortaya çıkınca bu da Türkiye'nin bir başka tuhaf gerçekliği. Tuhaf mı yoksa artık alışmamız mı gerekiyor mu bilemiyorum. Ee, Kafa tasları ve insanlara ait olduğu bilinen kemikler çıkmış. Savcılığa bilgi verilince de muhafazaya alınmış. Altı kafasası ve çok sayıda kemik parçası Gene 18 yaş üstü yayına geçtik. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici de e, kendisinin de kazı çalışmasında yürütülen alanda olduğunu altı insana ait kafa tası ve kemiklerin çıkarıldığını açıklamış ve kemiklerin 90'larda işlenen cinayetlerin ardından buraya atılmış olmasından şüphelendiklerini söylemiş. Evet, yani çeşitli gazetelerden görebiliyoruz radikalde tarafta. Ee, tarafta Remzi Budancır yazmış. Yani eski Jitemci, sonradan itirafçı Abdülkadir Aygan, Saraykapı'ya ilişkinde şunları Anlatmış onu bulup çıkartmış Remzi Budancır'da taraf gazetesinde Jitem'in saray kapıdan Başka sorgu yeri yoktu Yani ana sorgu mahalle orasıymış Anlaşılan Orada uzun bir koridor ve sonradan Ek olarak odalar hücreler halinde Bölünmüştü Küçük küçük hücreler 3-4 tane hücresi var Bir iki büyük oda vardı Orada sorgulanıp bekletiliyorlardı Bazıları infaz ediliyordu Yani öldürülüyordu Çuvallanıp Çuvalılara sarılıp götürülüp atılıyordu. Yukarısı ambar olarak kullanılıyordu diye ifadesi var. İşte 12 Eylül yargılanan 12 Eylül'ün manzaralarından bir başka örnek daha. Bir de tabi Uludere meselemizde var. Kapanmadan devam etmekte olan. Uludere'de enteresan bir şey var. 34 vatandaşın Kürt Vatandaşın öldüğü katliamın çoğunluğu en büyüğü 30 yaşından biraz büyük olan çocuklar ve gençlerinde bulunduğu 34 kişinin bombalanarak öldürülmesi olayı katliamın üzerine 2 hafta geçmesine rağmen hükümetin hala hata varsa ihmal veya hata varsa söylemini aşamadığı belirtiliyor eleştirel bir yaklaşımda bu meseleyi en çok takip etmekte olan belki de tek takip eden gazete tarafta var bununla ilgili yürütülen gizli soruşturma kapsamında görevden alınan Alba Hüseyin Onur Güney'e ise sadece kaçakçılık yapılmasında ihmali olduğu suçlaması yöneltilmiş yani olayın bugün Ahmet Altın'ın da yazısında olayın e, sahiplenilmediği tam tersine örtbas edilmesine doğru gittiğinin kuvvetli bir eleştirisi var. Orhan Miroğlu da bir e, yeni bir kitabı çıktı Orhan Miroğlu'nun ve kendisinin e, NTV'de bu Ulu Dere ve Kürt meselesiyle yeni çıkan kitabıyla ilgili kendisiyle yapılmış yazar Orhan Miroğlu'yla ki kendisi aynı zamanda Diyarbakır Cezayirinin de e, sakinlerinden uzun süre kalmış olan birisi e, onun NTV'de NTV televizyonuna verdiği bir demek konuşmada da. Bu konulara değiniliyor. Biraz da ona kulak verelim. Zaman içerisinde yaşadığımız birçok acı olay Uludere'de de dahil. E, aslında e, şiddetle e, bağını çok koparmadığını gösteriyor e, PKK hareketinin. Ve bugün de o cenahtan yapılan açıklamalar biraz bunu ifade ediyor. Yani e, sivil politikacıları, Kürtlerin e, şu, bu dönemde mesela işte e, silahların ve silahlı mücadelenin hala bir sigorta olduğunu söylüyorlar. Ben bu fikre çok katılamıyorum. Yani bir halkın, Türkiye'de özellikle Kürt halkının sigortasının parlamentoda temsil edilen milletvekilleri olduğunu düşünüyorum. Kürtlerin elinde tuttuğu silahın ancak Öcalan'ın çağrısıyla bırakılabileceği yani parmaklar tetikten ancak Öcalan'ın çağrısıyla çekilebilir buna inanıyorum. 1999'da tıpkı davrandığı ve yaptığı gibi Kürt meselesinde yepyeni bir baharın başlayacağını düşünüyorum. BTP ve KCK arasında artık aşılmaz duvarların olmadığını söylüyorum yani hukuki yollarla tutuklamalarla ee, bu sürecin e, devletin istediği bir biçimde ya da hükümetin istediği bir biçimde sonuçlanamayacağını savunuyorum. KCK'nin de normalleşmesi fikrini e, savunuyorum. Bu normalleşme KCK'den tutuklanan insanların serbest kalmasını barındırıyor elbette ki. E, ve BTP'nin KCK'leşmesi değil, KCK'nin BTP'leşmesini benimseyen siyasi bir anlayışın öne geçmesini istiyorum. Zaman içerisinde yaşadığımız birçok... Yazar Orhan Miroğlu TV'de Konuk olmuştu Oradan bir ses kaydı Dinlettik size bir de o Onun bakışı 12 Eylül iddianamesi Darbecilerin kırdığı ellerin ve söndürdüğü Hayatların iddianamesidir Hepimize hayırlı olsun diye de biten bir Yazı yazmıştı bir koğuşun Resmi başlığıyla bugün Orhan Miroğlu'da Evet Evet çok karanlık acı bir dönemin bütün ağırlığıyla üzerimizde devam ediyor ama dönüm noktalarından biri de gerçekleşti. Bu dönemin soruşturması yüzleşmesi başlamış oluyor ve hayatta kalan iki sorumlusunun özellikle de başının Cunta'nın başının hayatta kalarak bu günleri görmüş olması da önemli bir Dönemeç teşkil ediyor. Şimdi bir ara vereceğiz ve oradan deprem günlüğüne geçeceğiz. Geri kalan haberleri de 9.30-10 arasında sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Van Depremi Günlüğü 12 Ocak Perşembe Van Erciş depreminin 81. Van Edremit depreminin 64. günü açık radyoda Van depremi günlüğünü tutmaya de devam ediyoruz. Telefon hattımızda Bulut Harman var. Bulut Bey Van'da. Günaydın Bulut Bey. Günaydın merhaba. Yaklaşık 80 gün 80 günü geçti deprem olalı. Siz Van'da yaşıyorsunuz. Evet, evet. Bize anlatır mısınız? Depremden beri neler yaşadınız? Ne oldu? Çünkü biz birkaç zamandır Van depremi günlüğünde, Van'dan arkadaşlarımızla konuştuğumuzda durumun çok parlak olmadığını ama İstanbul'dan bakıldığında ya da Ankara'dan hükümetin ve devletin durumun normale döndüğünü söylediklerini görüyoruz. Sizin izlenimleriniz ne? neler yaşıyorsunuz? Yani e, işin içinde olduğumuz için aynı zamanda esnafız, eczanece çalışıyorum ben. E, yaşam şartlarımız gerçekten depremden sonra yani içinde olmayan insanların bilemeyeceği derecede zorlaştı. Yani işler işler çok kötü. Hiçbir aktivite, hiçbir gelişme yok. Yapılan Siz dükkanı açtınız mı? Eczane açık, açık evet, mı? Aç, açmak Hı. zorundayız. Evet. Yani binamıza gözle sadece rapor verildi. Hani herhangi bir cihazla, bir aletle, bir araştırma yapılmadan gözle oturulabileceği söylendi. Kaç kat dışında... kaç katlı bir binada eczaneniz? Bizim iki katlı, iki katlı bir sıkıntı Hı, bir görünüyor bir şey yok görünüyor. Baktığımız zaman zaten o zamandan beri artık biz böyle e, deprem uzmanı modunda yaşar olduk. Vanda bu fısıltı gazetesi dediğimiz kulaktan kulağa yayılan bilgilerden dolayı aslında birazcık korkumuz var. Bugünlerde hala deprem olacağı söyleniyor. Her deprem oluşunda dışarı çıkıyoruz falan. Psikolojimiz bozuldu ama eczane olduğu için açmak zorunda hissediyoruz kendimizi. En azından bu benim kendi fikrim. Doğru. Ne zaman açtınız eczane... peki? Ne kadar zaman sonra açtınız depremden? Yani depremden 2-3 gün sonra Hemen açtınız. Sonra açtık. Evet. İkinci depremden sonra ertesi gün açtık. Yani o bir ikincisi akşam olmuştu. Eczaneyi açıyoruz ama işlerimiz çok kötü gerçekten çok kötü gidiyor. Ee, binası sağlam olanlar kiraları yükselttiler. Yani herkes kendine bir şeyler çıkarmaya çalışıyor hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Bunu söyleyen insanları aslında buraya davet etmek isterim. Bir hafta olmasa bile birkaç gün gelip burada kalıp yaşam şartlarını görmelerini isterim. Çok Çünkü haklısınız. Çünkü gerçekten son dönemler çok kötü oldu. Yani hani ailem burada değil mesela kendim için söyleyeyim. Tek kalıyoruz birkaç arkadaş konteynerda işte tek katlı bir ev bulursak orada ya da çadırda bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz ve dışarıda hani bunu Yemek, yemek bile artık problem olmaya başlamıştı son dönemler ama bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Nereye kadar gider bilmiyorum. Yani toparlanması çok kolay olmayacak. Bulut Bey ailem ben burada de... yok dediniz. Depremden sonra hmm. mı gönderdiniz? Evet evet eşimi ve çocuğumu depremden sonra başka bir şeyle gönderdim. Ben işimden dolayı geri geldim. Peki siz çok depremden çok sonra, evi, şöyle başlayayım aslında, evinizde bir hasar var mı yaşadığınız evde? Yaşadığım evde hasar olmadığı için ben kiracıydım. Ev sahibi kendisi eve geldi. Ben evi boşaltmak zorunda kaldım. Şu anda Van'da bir evim yok yani. Peki çadırda, çadıra mı geçtiniz ilk etapta? Evet, evet uzunca bir dönem çadırda kaldık. İki deprem, ilk depremden sonraki iki deprem daha oldu büyük. Hı -hı. Onları da ben çadırda hissettim. Artık öyle bir bozulmuştuk ki yani çadırdan kaçıyordum ben. Öyle bir durum nereye kaçacaksak çadırdan da artık ama insanların psikolojisi çok kötü. Yaşam şartlarını dışında psikoloji çok kötü. Bu konuda da çok bir destek yok orada herhalde değil mi? Hiç hiçbir destek yok. Yani çok değil hiçbir destek yok. Yani... Hani biri gelip bir şey yaptınız mı, bir şey ihtiyacınız var mı diye sormadı. Bunu hani televizyonlarda görüyoruz, gitmişler çadır kentlere, işte ziyaretlere falan da bu insanların hepsi çadır kentte yaşamıyor maalesef. İnsanlar evlerinin önüne çadır kurup o şekilde yaşıyorlar da onlardan hiç kimsenin haberi yok. Üstelik yani, Van'da genel Van'da, olarak durum böyle değil mi? Genel olarak böyle evet. Çadır kenti atıyorum 100 bin kişi yaşıyorsa Van'ın nüfusu 1 milyon. Hadi 500.000'i de gitmiş olsun 400.000 insan ortalama şu anda evinin önünde çadırda kalıyor. Bulut Bey siz bu 500.000 kişi şehirden gitti efsanesine inanıyor musunuz? Bu kadar sayı var mı giden sizce? Ya, bence vardı evet. Şu anda çıkın Van'dan çarşıya çıkın şu anda Van'ın merkezindeyim ben. işlek Caddesi, Maraş Caddesi'nde eczanemiz. Kapının önüne çıkın arabayı park edecek yer bulamazsınız. Çok kalabalık ama... ...detremden önce bundan daha fazla kalabalıktı. Bunu insanlar bilmediği için Van'ı çok küçük zannediyorlar ama... Peki bir şey daha soracağım. Şimdi biraz önce konuşurken dediniz ki... ...gıda da problem olmaya başladı ufak ufak. Şimdi orada bir yerleşik düzen yok. Belirli yerlerin evet. dağıttığı... işte ...gıda çadırları olduğunu biliyoruz... ...ve çeşitli şeyler kurulduğunu biliyoruz. Ama şu anda durum ne mesela? Yani eviniz yoksa eğer ve çadırda da... ...yemek olanakları çok fazla yok. Nasıl bir sistem işliyor Van merkezde? Yani dediğim gibi insanlar evlerin önünde kurduğu için gün içinde işte mutfağa 10 dakika gidip bir şeyler hazırlayıp hani en azından eşleri burada olanlar pek erkeklerin becerebileceği bir olay değil. Hani yemek bilirsiniz. Ben hayatımda ilk kez işte kendim yemek yapmaya falan çalışıyorum. Hani hep dışarıdan da olmuyor. Maddi sıkıntılar Ekonomi da var bu sürekli her şeyimizi, çamaşırımızı, ütümüzü dışarıdan karşılamamız da çok zor. Var açık olan birkaç yer var ama bir sürü hani masrafımız oldu. Ailem dışarıda onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani bunların hepsi problem. Ben kendim için söyleyeyim. Akşamları işte ezaneden çıktıktan sonra zaten takılacak bir yer yok. Dışarıda oturabileceğin bir yer de yok. Birkaç tane işte tek katlı kafeler, kahveler falan var ama eve gidip işte tedirgin tedirgin oturuyoruz. Tek katlı bir ev var. Bu şekilde geçiştiriyoruz ama nereye kadar böyle gider bilmiyorum. Bir sürü konteyner kentler var ama Toplu yaşam alanlarını idare etmek o kadar kolay değil siz de bilirsiniz. E, tabii Destekten hiç pratiği olmayan evet. bir şey yani banyo tuvalet evet. evet, evet, suydu tuvaletiydi şu suydu bu suydu. Çocuklar ya hava çok soğuk ben sanırım bugünlerde de üşüttüm biraz acayip derecede üşüyorum şu anda. Hava günlük güneşlik görünüyor ama akşamlar inanılmaz soğuk oluyor yani çadırda kalmak mümkün değil. Evet çok sayıda zaten hastalık haberi duyuyoruz özellikle çocukların <gülüyor> evet, artık evet. baş etmesi çok zor. Yani böyle şartlar böyle. Çok zor yani. Göründüğüm gibi değil. Anlatılan gibi değil yani. Ben bu arada bir şey daha söyleyebilirim. Lütfen mi? buyurun. Böyle bir imkan bulmuşken depremden 3-4 ay öncesinde bir krediyle bir apartmanda bir zemin kat daire almıştım. Devlet Bankası. Kredilerimizi erteleyeceğiz demişlerdi. Devlet demişti bunu. Yalnız bu banka kredileri ertelemedi. Bir de öyle bir problem oldu. Eşim çalışıyordu. işten çıktı. Aldığım evde oturamadan Orta hasar verildi ama banka kredileri ertelemiyor. 50 yere mail, posta, şu bu dilekçeyi... Ve başta ama vaat edilen şey de değil mi? Evet. Özel bankalar arayıp krediye ihtiyacınız varsa yardımcı olalım diyorlar. Devlet bankası krediyi ertelemiyor. Böyle de bir bunu da, var. Bu bunu da duyurmuş üzgünüm. olalım. Bunlar da zaman içinde daha çok ortaya çıkacak gibi görünüyor böyle problemler. Evet, evet maalesef. Peki bu Bey çok teşekkür ediyoruz... Ben i̇yi ederim. günler olsun umarım. İyi günler, iyi çalışmalar daldım. Van depremi günü. Açık gazde. Nereye doğru? Cengiz Aktaş'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. günaydın. Mahir günaydın. Mahir değil, Can Tonbil. Evet ben de alamadım sesi. Evet, doğru. Mahir, Mahir iş gerisinde genç bize epey destek, zamandan beri destek vermekte olan. Aynı zamanda da programcımız başka bir programı da. Can e, Mindek de, mi? Can, hayır. E, can Tonbil. Peki hala. Mahir'i nereye, yolu mi yolladınız? <gülüyor> hayır. Söyleyemeyiz şimdi. Peki. İş Vallahi gizlisi dedik ama Uludere'ye gitmiş olsun o zaman işler değişebilir belki. Evet. <gülüyor> Bugün biraz bölge ve dünya turu yapalım evet. diye konuşmuştuk. Valla bu yani geçen program hakikaten tatsız bir programdı değil mi? Evet. Ve farkında olmadan <gülüyor> Uludere haberini vermişiz. Onun da öyle olduğu çıktı ortaya. Ee, bu programda böyle bir scoop beklemesin kimse. Evet. Ve <gülüyor> <gülüyor> de olmasın yani. Olmasın çünkü hakikaten kimsenin de takip ettiği filanda kalmadı e, taraf kartası dışında. Hayır. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Bu e, burada da bir e, manipülasyon sezinliyorum ben. Yani burada gündem değiştirme e, adına e, yani bu tutuklamalar ıı, özellikle ıı, yani 12 Eylül ile ilgili ıı, gelişmeler. olan bütün bunlar Ulu Öreyi unutturu verdi yani Türkiye'de gündem ıı, günde bir iki kere değişiyor. Zaten evet. unutmaya da son derece meyilli, Yatkın. yatkındı bütün medya. Hatta <gülüyor> görmemek için de görmemek, duymamak için de elinden geleni yaptığını söyleyebiliriz. Tarafı. Yani. Önemli bir istisna olan tarafı bırakıyoruz bir kenara. Bu sabah bir taradım gazeteleri. Yine program öncesinde. Hakikaten hiçbir şey yok mesela ile ilgili. Bitti o konu yani. Kapandı. Evet. E, tazminat ödeniyor güya. E, neyse. E, o kadar. Yani Dediğim gibi bir tek taraf yani Türkiye'nin değişim sürecinin bir parçası taraf aslında artık. Yani bunu, bunun altını çizmekte yarar var. Yani bir e, yani tarafın verdiği haberler e, ve yaptığı fikri takip e, Türkiye'deki e, değişimin e, ana taşıyıcılarından biri haline geldi bence. Hı hı. E, yani bundan, yani bu... Kim reddedebilir açıkçası bilemiyorum ve medyada da tuhaf şeyler oluyor bu arada. Ee, yani bununla ne kadar bağlantılı? Tabii dolaylı olarak tabii ki bağlantılı. Yani bir tarafta e, tek sesli bir medya oluşuyor yani hakikaten e, e, hükümete yakın veya değil önemli değil o. E, yani hürriyet de aslında mesela hürriyette amiral gemisi de. E, yani hükümetten çok uzak bir çizgide değil artık. Tam tersine gayet yakın bir yani. şey izliyor. Evet. evet yani yeni bir balayı yaşanıyor. Daha önce balayı böyle bir balayı yaşanmamıştı ayrıca. Dolayısıyla yani artık kim taraftar kim değil onu da anlamak mümkün değil okuyucu açısından. Yani gündemi birebir izlemeyen ve siyaseti izlemeyen bir Okuyucunun e, açıkçası gazeteler arasında yani tarafı bir kenara koyarsak belki e, günle göre o da radikal ama onların dışında işte bir gün falanları bir kenara koyuyoruz. Ama yani genel anlamında yani medyanın hakikaten e, <gülüyor> ne kadar tek sesli olduğu e, açık bence. Evet. Evet bunun en pardon bir ufak hı hı. parantez koyayım ben de. Bunun ne kadar böyle olduğu da geçen bir, bir buçuk ay oldu galiba değil mi? İki ay basınla toplantı yapmasında ortaya koymuştu. Yani dört gazete davet edilmemişti bu yani, terör şeyine. Hangileriydi onlar? Bir tara Taraf oradaydı galiba. Taraf oradaydı yani, i̇şte evet. aydınlık... Evet. Cumhuriyet. Cumhuriyet başta olmak üzere. Dört gazete hatırlıyorum. Bir günde yoktu galiba. Evet yoktu. <gülüyor> e, ve e, Fakat bir kısmı o gazetelerin e, açıkça da bu terörle mücadele adı altında aslında o toplantıda başbakanın da sözünü etmek istediği hükümetin temsil ettiği vurma görüşünde destekli, destekleyen bir taraftı. Evet, işin evet. tuhaf tarafı da oydu. Yani bir yandan Dışarıda tuttuğu gazetelerin kendisi de ironik bir şekilde o gazeteler büsbütün ondan yanaydılar hükümetin bu militer tarihinde. O da bir evet. tuhaflık i̇roni. olarak, ironi ee, olarak geçti. Var. Vallahi bölgeye e, Türkiye'den çıkıp bölgeye bakacak olursak açıkçası her tarafta <gülüyor> yani kazanlar kaynıyor. E, gözümüz Suriye'de ama Irak'ta da çok sevimsiz şeyler oluyor ve ee, aslında Irak bence en az Tur Suriye kadar belki daha da Tehlikeli zira e, e, yani Bir İran sınırı var İki e, Bir silah deposu e, Irak e, İran, e, Suriye o kadar değil mesela e, Suriye'de e, Muhalefetin elinde silah yok Veya daha yok en azından Şimdi Bu Bu e, yani önümüzdeki haftalarda, aylarda her ikisinin birlikte e, bir, patlaması e, söz konusu. E, yani Suriye zaten herhalde patladı. İran'ın ve tabii e, Kürt hareketlerinin bu e, bu kargaşadan e, ne alacağınıları veya e, ...orada yerlerini bulacakları, yeni bir yer edinecekleri açık bence. Ve e, kimse Türkiye dahil orada olup bitenleri yönetecek konumda değil. E, geçen gün El de e, bununla ilgili bir programa katıldım. E, adam ısrarla işte Türkiye ne yapacak e, gazeteci, Türkiye ne yapacak, ne yapabilir... E, girecek mi, yok müdahale edecek mi Suriye'den bahsediyorduk. Ondan sonra dedim ki yani Türkiye'nin ve hatta yani, uluslararası camianın yapabileceği pek bir şey yok. yani Orada artık e, iç dinamik e, hem Suriye için hem Irak için geçerli bu var. Ancak e, yani daha kötü olmasını engellemek üzere bir takım adımlar atılabilir. E, Suriye e, yani eset sonrasında özellikle ama onun dışında açıkçası ne yapılabilir yani işte verilen verilmesi gereken destek bir şekilde veriliyor yani Suriye'ye müdahale etmek yani bir ikinci Irak gibi müdahale etme falan böyle bir şey söz konusu değil gibi geliyor ee, ve e, işlerin daha da sarsılmaması için yapılması gereken temel iş ki herkes ona konsantre vaziyette İsrail'le e, çok kabaca söyleyecek olursak İsrail'le İran Savaşı'nın <gülüyor> çıkmaması başka bir yapacak bir şey yok e, ve anladığımız kadarıyla ABD'nin var gücüyle e, e, buna konsantre olmuş vaziyette. yani bir diğeri bir savaş yani böyle ya en azından Japonya'nın işte, yaptığı söylendiği söylenen e, e, uranyum e, işte e, çürmesinin e, şekilde engellenmesi yani o e, bombaların hazırlama sürecinin önüne alınması. Burada düşünülmeyen, hiç kimsenin gündemine gelmeyen ve zamanında Fransız Cumhurbaşkanı Şirak'ın e, sarla dile getirdiği bir şey vardı. Pek üstünde de durmadı ondan sonra ama bir ara epey dilinde dolamıştı. Ya şu İran'ı nükleer kulübe alalım ve bu iş bitsin diyordu mesela Şirak. Ve kimsenin aklına gelmiyor bu şu sırada. Yani opsiyonlardan bir tanesi değil. Ee, yine işte e, kimisi İran'ı kollamaya çalışıyor. Mesela Davutoğlu gitti şimdi Laricani bugün veya yarın Ankara'da ya meclis başkanı ee, Suriye bağlantılı olarak konuşuluyor ama güya aslında tabii mesele e, e, İran'ın bekası konuşuluyor Türkiye'de en azından ve yani kafalar son derece karışık ve kimse İran'a ya gel şu sen gir e, nükleer kulübe. İsrail de girsin, uç bitsin demiyor. E, yani çünkü ben başka hiçbir çare göremiyorum yani. Bu, bu İran'ın e, nükleer bomba sahibi olma e, iddiasını önle almak mümkün değil yani. Gidip vursalar, bir daha gidip e, yani elindeki o petrol rantıyla ya Çin'den ya Rusya'dan gene aynı teknolojiyi Satın alıp gene başlayacak ya. Yani. E ayrıca da yani İran'ın Benim bildiğim kadarıyla Bir tek İran'ın bölgede bütün İsrail'de dahil Orta Doğu'nun tamamen Arındırılması nükleer silahlardan Arındırılması önerisi de İran'ın kendisinden gelmişti ama o düş İsrail'den Hiç bahsedilmiyor çünkü Bizim iyi çocuğumuz Evet her şeyi yapabilir değil mi? Ne yapsa evet. yeridir. Valla yani böyle bir tuhaf bir e, e, durum var. Bir, ama ne kadar e, sıkışmış olduğunu yani uluslararası politikanın bu bölgeyle alakalı bir kere daha ortaya çıkıyor. Yani Filistin meselesi de berbat. Mesela Hamas hükümete girerse ki böyle bir imkan var. Yani böyle bir olanak var. Böyle bir e, ihtimal Olasılık var. Ortada. Evet. evet. Netanyahu ben bütün ilişkiyi keserim demeye başladım mesela orada yani ya insanlık savaşsız yaşayamaz mı? Ya? Yaşayamıyor galiba değil evet. yani kakışmadan Yani yaşamak mümkün değil herhalde. Vallahi de yani burada yapılabilecek iş dediğimiz gibi son derece sınırlı aynı programda el cezire'deki programda işte Türkiye ne yapabilir niye endişeli falan dedim yani 910 kilometre sınır var Suriye ile Türkiye arasında evet. ve Hatay bölgesini bir kenara koyarsan esas bir şey diğer tarafta sınır dümdüzdür düzdür o sınır yani o kamuşlu falan oralar orada bir, bir şey, şey yok daha daha tepe düdüm düzdür yani ee, ve e, muazzam bir mülteci e, hareketi e, beklenmeli zaten mülteciler yok yüksek komiserliğinin herhalde e, bu konuda yok herhalde değil biliyorum yani bu konuda yaptığı bir e, çalışma var hazırlık çalışması bir yani ee, ama aynısının ben Irak için de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hoş arada şimdi bir tampon bölge var Kürtistan Feneri e, bölgesi ama e, yani e, Sünniler kaçarlarsa oraya kaçacaklar e, Haşimi'nin Haşimi'nin e, yaptığı e, gibi, gibi evet. <gülüyor> e, ama <gülüyor> gene de yani, o o ihtimalle açık orada duruyor. Yani e, 2012'nin sadece Maya takvimiyle Bayağı takvimini beklemeye gerek yok açıkçası felaketlerin felaketleri öngörmek için ama e, akacak kanda damarda durmuyor yani burada verilecek hesaplar var alınacak hesaplar var böyle anlaşılıyor iş dinamik dediğim de o yani hem bu <gülüyor> Irak'ta Irak yani orada o so, arı kovanına sokulan çomak ee, Suriye'de de e, evet. işte bir, bir rejim, istidat rejimi senelerdir, yıl 10 yıllardır var olan bir bazı diktatörlüğü yani bunun da sonu bir şekilde geldi yani. Şimdi tabii bunlara ilaveten de bu İran e, biraz önce üzerinde de birazcık durma fırsatı bulduğumuz İran'la e, gerginlik artı e, Pakistan'da da bir darbe İhtimalinden darbe çanları çalmakta olduğuna dair gelişmeler ve de son olarak bir şey de gördüm ben yerleşim yerleşke deniyor ya işte o İsraillerin yaptığı ha. şeyler Filistin işgal altındaki Filistin topraklarında rekor düzeye ulaşmış oldu o da gelişmeler ilave edilince ortadığı. Evet, çok parlak bir tablo çıkmıyor ortaya doğru. Bu şu biraz da Avrupa'ya bakalım istersen yani Lütfen. Türkiye bağlamında ve e, e, ve, ve Avrupa'nın Avrupa yani Euro Avrupa bağlamında e, Avrupa'da Macaristan. E, Bence çok önemli ve Avrupa ne yapacağını bilmiyor. yani Macaristan'da olup bitenler karşısında. E, hani bir zamanlar e, bu MHP, e, yani MHP'liler içeride ama fikirleri hükümette de denirdi ya. Yani. Evet. Yani Orada içeride bile değiller ama e, yani oradaki Jobik Rob bu arada sağ demek, Robik da en sağ demekmiş. Öyle mi? Veya <gülüyor> daha sağ. Evet. Ee, Robik e, e, aslında yani Türkiye yani orta sağ partili Robik yönetiyor Bir şekilde fikirleri hükümette en azından iktidarda ee, Avrupa ne yapacağını bilemiyor. Ee, çok ilginç ve e, kötü örnek olduğu açık e, 27 ülkenin bir araya gel 26 bir araya gelip e, Macaristan'la ilgili karar almaları lazım Şimdilik sadece e, lip service Yani işte bir laf e, gidiyor geliyor e, Ve bu işle mesela Danimarka hiç uğraşma Ben hiçbir şey duymadım dönem başkanlığı Dönem Van Rompuy e, de uğraşmıyor. E, Barosso ara sıra bunun e, tamamen iktisadi bir çerçevede e, müstakbel e, istikrar paktına zarar vereceğini söylüyor. E, ama e, adam yolunda devam ediyor yani Viktor Orban başbakan. Kat ilginç e, <gülüyor> Avrupa. Birliği değil de Avrupa Konseyi'nde yani Strasbourg'taki diğer Avrupa Kurumu'ndan e, bir çıkış var. Bunu e, da dün akşam bir toplantıda Mevlüt Çavuşoğlu söyledi. E, yani e, AK Parti milletvekili ve işte daha bir birkaç günden 25'ine kadar e, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamble'si Kongreseyinin izlemeye aldığı ülkeler var biliyorsun 47 ülke arasında yani hmm. e, demokratik evet. e, f, e, demokrasi anlamında sakat eksik ülkeler bunlar işte mesela işte, var işte, üç kafkas ülkesi var Rusya var falan bu izlemeye al, alın alın 10 ülkeye ilaveten şimdi muhtemelen e, bir anlamda Brüksel'i de yaya bırakarak Macaristan'ın izlemeye alınması gündemdeymiş. Muhtemelen evet. de gerçekleşecek. Bu önemli bir gelişme. Çok önemli bir gelişme. Çünkü ilk defa oluyor değil mi böyle bir şey yani? Evet, evet. Yani AB üyesi. Avrupa Birliği üyesi, üyesi üyeleri arasında evet, ilk defa evet, birisi evet, böyle efendim. bir demokratik kriterler açısından. Aynen yani. öyle. Ve Çok bu ilginç. Avrupa Konseyi'nin yani hanesine yazılması gereken bir gelişme. Ama tabi bütün bunlar Viktor Orban'ı durdurur mu? Siyaseten bence durdurmaz. Avrupa Birliği, Brüksel ne yapabilir? Pek bir şey yapamaz. Ha şu olur. Bu ülke de yani İngiltere'nin dışında kalan bütün ülkeler gibi bu geçen yılın sonunda ki o her cümerç sonucunda yeni istikrar mekanizmalarına dahil olma kararı aldı artı bir de uluslararası bu e, kredi derecelendirme kuruluşlarının e, faaliyeti ya iktisaden şu çökertirler zaten e, forint çökmüş durumda. Evet, Viktor Orban'ı ve işte bu Yobik'i filan da durduracak olan esas e, şey tabii e, Macaristan halkının e, kendi e, mücadelesi evet. demokratik Bakak. mücadelesi olacak. Ama yani tabii ki iktisadiyatın kötülemesi e, e, bu adını etsin mücadelenin e, olacak, yakıtı olacak. Evet, evet, aynen öyle dışarıdan da. Avrupa Konseyi'nin bu açıdan tebrik et ...cayen bulmak mümkün değil. Evet, yani üstünde pek durulmayan bir kuruluştur. Ee, herkesin içinde olduğu... ...47 ülke yani. Neredeyse işte şeyden ta... ...İzlanda'dan... E, ...Vladivostok'a kadar... ...Kaharupa evet. Konseyi yani. da dahil. Ee, Türkiye'ye bakacak olursak kısaca... ...şimdi bu e, Türkiye'deki daralan demokrasi alanı e, ile alakalı olarak yani burada artık yani maalesef 2002-2006 dönemine oranla giderek daralan bir siyaset ve demokrasi alanında söz etmek sanırım abartı değil. Bununla ilgili çatlak sesler gelmeye iyice başlıyor artık yani ard ardına. E, bu Cerzi Buşek e, Parlamento'nun başkanı e, Hristiyan Demokrat L. Hristiyan Demokrat onun ile ilgili bir çıkışı oldu. Yine Avrupa Konseyi Thomas Hammerberg Kralakları yani evet. ve Demokrasi konularındaki izleme mekanizmasının başında olan raportör ee, onun Türkiye ile ilgili raporu e, yayınladı. Yakın zamanda o da zehirlenerek. Yani. Evet Thomas Aman Bey şey sayılabilir değil mi? Avrupa Konseyi İnsan hakları temsilcisi. Yani. eee evet, yani, high representative. ve e, yani 2009'da da bir rapor vardı o da vermişti şimdi yani aynı rapor üzerinden gidip tabii işlerin daha da kötülüğünü söylüyor, kötülediğini söyleyen bir rapor çıktı ee, yakında e, Avrupa Parlamentosu yani yüksel, e, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye yere portföriyaya omuz uçurduğunu Türkiye'nin ilerleme raporundu ama parlamasından bir rapor. O daha su dokunmayan bir rapordu ama değişiklik önergeleri gelecek öyle anlaşılıyor. Öyle, özellikle Buludere sonrasında ve bu, bilmez tükenmez bu KCK tutuklamaları sonrasında... Yani dönem başkanlığından tabi bir ses yok Danimarka. Yani zaten dönem başkanlıklarının iskeleti alınıyor olur ama Avrupa başkanı olan, teminatın işte, neydi, geçen yıl burada tanımadığı Bu Van Hermann, bu <gülüyor> Rambooy, evet. Onun, ondan da. Bir Yok yani bizde zaten bir Temmuz'da da biliyorsun dönem başkanlığı başlıyor Cumhuriyet'in. Ee, ama e, bu durum yani içinde bulunduğumuz bu durum e, sürdürülebilir bir durum değil yani e, böyle uzaktan birbirine bakarsak bazı tamamen durduğu e, Haziran 2010'dan beri fasıl açılamıyor biliyorsun. Haziran 2010 unutuluyor bütün bunlar ama yani şimdiden bir, bir buçuk yıl, birkaç sonra da iki yıl olacak. Ee, bu dönem zaten hiçbir beklenti yok ve muhtemelen bu yıl hiçbir başlık açılamayacak. Ama bu yıl içerisinde yani ilişkileri ilgilendiren bir takım gelişmeler olacak tabii. Birincisi Fransız seçimleri 22 Nisan'da. Ee, ama ya yani böyle bir inişli çıkışlı gidişat bekliyorum ben bu yıl içerisinde. Ama ondan önce bu ayın 23'ünde senatoya bu e, soykırımı inkar e, yasası geliyor. O herhalde dolaylı olarak Türkiye'nin Avrupa ile olan edince, Avrupa olan Avrupa ile olan Böyle bir soğuk dönem ama ondan sonra herhalde artık Alman seçimlerinden gelecek yılın ...sonumda sonbaharındaki... ...2010'cu sonbaharında... ...Alman seçimleri sonrasında... ...hercağın köpeklerdeki taşları da... ...gelmiş oluyormuş. Yani her gün... ...çünkü bu iş böyle devam eder. Evet. Sürdürülebilir bir... ...o terimi kullanacak olursak... Evet. ...bu işin sürmesine imkan yok gibi görünüyor. Evet. Hamar Bergin raporunda da... ...yani bu yargıdaki terörizm ve olağanüstü tehditler vesaire e, acayip zorluk oluşturuyor diyor yargının çalışmaması demokrasi açısından. Şöyle bitirelim yani e, Hamarberg tabi e, Avrupa senitendir diyor. Avrupa Birliği değil. Evet. Şimdi ama böyle bir raporun çıkması Avrupa Birliği kurumlarını e, duyarsız bırakamaz. Evet. Sonuçta o da Mars'tan gelip yazmıyor adam ya. Evet bir de Avrupa İnsan Habeş Sözleşmesinin asıl mimarı üzerine dayandığı şey zaten Avrupa Konseyi. Bir de Thomas Hamar kendisi de bu ilk uluslararası örgütünün en önemli kurucusu olarak çok saygın bir yere de sahip. O yüzden yankısız kalmayacaktır. Durum bu. Allah sonuza ayırın. Hayır. hayır. Peki çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Hayır. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete And notice everything in me Feel the need hey, feel, the, feel the need in me Feel the need in me Detroit Emeralds adlı gruptan dinlediğimiz bir perçeyle devam etti programımız Programımız Açık gazte ve Açık Radyo'dasınız 94.9 bu Abe Tillman Detroit Emerald diye bilinen grubun soul müziğin önemli temsilcilerinden biri sayılan bir grubun elemanı kurucu elemanlarından Abe Tillman'ın doğum günü de bu şekilde e, kutlamış olduk. Kendisi 1982'de e, bir kalp krizi sonucu hayata genç yaşta veda etmiş bir Müzisyendi. Evet 1945 doğumlu olduğunu da belirtelim. Eyüp bu bugün 1945'te doğmuştu. Evet devam edersek elimizdeki önemli haber olarak devamını getireceğimiz bir tehdit durumu var. Milletvekiline mermili mesaj başlığıyla verilmiş önce onunla devam edebiliriz. BDP milletvekili Sırrı Sakık Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz almış ve 9 Aralık'ta geçen ay tam bir ay önce Ankara'dan Adana'ya giderken silahını havaalanında VIP bölümü very important person oluyor. Önemli şahsiyet. ...şahsiyete ayrılmış bölümde... ...güvenlik güçlerine teslim ettiğini... ...bunun zaptının da tutulduğunu anlatmış. Sonra havaalanında... ...Adana havaalanına vardığında... ...silahını oturduğu masaya bıraktıklarını... ...ifade etmiş. Yanında da bir mermi koydular... ...masama koydular, hediye ettiler demiş. Ve bunun bir anlamlı... ...bir sembolik anlamı olduğunu da söylemiş. Bu mermilerin ne olduğunu biliriz. Bu mermiler... İnfaz yapılmadan önce birileri hedefe oturtulmuşsa bu mermiler onun masasına veya adresine gönderilir demiş. Gerçekten de bu gazetelerde ve televizyon haberlerinde özellikle de bu 12 Eylül döneminin getirdikleri içinde geçtiğimiz 20-30 yıl içinde çok sayıda böylesine tehdit olayına gazetelerde ve televizyonlarda yer verildiğini de hatırlıyorum. Yalnız şöyle bir nokta daha var. Ee, burada bu olay bir ay önce yaşanıyor. Yani o merminin evet. boş olarak verilmesi bir ay önce yaşanıyor. Bu bir aylık süreçten hem önce hem de sonra sırrı sakın dediğine göre e, sürekli e, tehdit mektupları almakta. E, bu mektuplar üzerinden gelen şeyleri bu kurşun da dahil olmak üzere İçişleri Bakanı İdris Şahine bildirmiş Fakat herhangi bir şey olmadığından bahsediyor bu konuyla alakalı. Evet, bu çok önemli bir nokta. Çünkü yani resmen bir milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hala hazırda görev yapan vekillerinden biri ölüm tehditleri aldığını söylüyor. Ve İçişleri Bakanı'ndan, hükümetten de herhangi bir tepki gelmiyor. Bu mermi meselesinden tehdit... ...apaçık bir tehdit olarak kendisine hem de resmi polis tarafından yapılan bir tehdidi de bildiriyor. Her günde tehdit mektupları alıyor. Büyük bir mesele bu fakat etkili olmamış öyle mi? Bir de işin işte o dediğiniz gibi mektup ola, düzenli olarak edilen bir tehdit gibi bir süreç var. Her gün tehdit mektupları aldığını ifade eden Sakık... E, ...bugün gelen mektupta bir örgütün kendilerini ölümle tehdit ettiğini anlatmış... E, bu örgüt, bu mermi aynı alan ve amaca hizmet ediyor. Vallahi ölümden korkmuyoruz. Birçok alanda saldırılar olabilir. Allah adına diyorum ve ben arkadaşlarıma ben ve arkadaşlarıma bir şey olursa ilk sorumlu siz olacaksınız demiş. Evet. Ee, Sonra da mermiyi e, kürsüye bırakarak yerine geçmiş boş mermiyi. Ama devamı da yok. Devamı da var Devamı da var, evet. Devamı da var Yerine gelmekle iş bitmemiş Anladığım kadarıyla çünkü O sırada Birleşimi de yönetmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Güldal Mumcu Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili O merminin oradan alınıp Sahibine verilmesini söylemiş Mermiyi unuttu Diye herhalde orada bıraktı Sahibi şimdi. kim oluyor bu noktada İyi bir soru yani hakikaten <gülüyor> çünkü belki açıklanabilir bu eğer yapılabilirse bu vesileyle, bu vesileyle açıklanabilir. açıklanabilir yani açıklanabilir. günün sorusu bu hakikaten haklısın Can çünkü merminin sahibine verilmesini istiyor ama zaten e, sakık benim değil diyor e, yani polis tarafından masasına konmuş boş silahına e, sakık onun üzerine de almamış e, kavas mermiyi bu baş, başkan veki Güldal Mumcu'nun talimatı üzerine görevli meclisin görevlisi onlara kavas deniyor. Mermiyi sakıka vermek istemiş ama sakıka almamış. Zaten sahibi olduğu konusu da e, şüpheli bile değil. Kendisi değil sahibi. Kendisine verilmiş bir şey bu. Sakıcın almaması üzerine bir süre mermi ne yapacağına karar verememiş bir ufak kavas krizi çıkmış, divanın yanına gelmiş ve mumcunun talimatı üzerine de içeri girmiş. Peki ne olmuş şey? Mermi ne olmuş. Sahibinin de dildir diye düşünüyorum. Bulabilmiş mi sahibini? Ben de bilmiyorum. Yani sonuçta kavas mermiye sahip çıkamaz herhalde. Ee, Gülden Hanım da... Sahip çıkamaz. Sahip çıkamaz. Sakı da almamış. Çünkü Aklı onun değil. Evet. Onun değil. Mermi ortada kalmış mecliste. Sahipsiz bir mermi dolaşıyor o zaman mecliste. Evet. Çok ilginç bir şey olmuş. Yani şu, haber çok ilginç bir şekilde... ...Kavas Divan'ın yanına geldi ve Mumcu'nun talimatı üzerine içeriye girdi diyor. Böyle bir George Feidou oyunlarından birini hatırlar gibiyim böyle. Uşak bir kapıdan girip öbür kapıdan çıkıyor. Haldun Dormen çok başarılı George Feidou sergilemeleri yapardı. Haldun Dormen tiyatrosunda o geldi aklıma. Bilginç olmuş. Şimdi peşindeyiz. Bunu daha henüz öğrenebilmiş değiliz. Bunun dışında... E, ...bunun devamında getirebileceğimiz... ...Türkiye'den ne haber var? Aslında şöyle bir haber daha var. Bu konu tam bitmeden... E, ...sırrı sakık uzman çavuşlarla da alakalı... E, ...bazı şeyler söylemiş. E, uzman çavuşların orduda ayrımcı bir politikaya... ...tabi tutulduğunu... ...bildiğiniz üzere bir çavuş... ...onbaşı polemiği vardı bu üzerinden de giden bu demir taşın bu demir taşın o demir da çocukların eşlerin orada evine alınmadığını ifade etmiştik bu hale devam et bu hala devam ediyor neden orada evine giremiyorlar diye sormuş milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin. daha önce sorduğunuz soruya nifak sokma olarak cevap verilmiş aynı soruyu aynı cevap bugün de geçerlidir neden nifak sokmak dersek ben bu sorunun samimi olduğuna inanamıyorum diye devam etmiş. BDP sıralarından tepkilere de İçişleri Bakanı size cevap vermiyorum. Sırrı Bey cevap verebilir. E, susmasını bilin. Siz de size de cevabım var demiş. Sonra nifak sokmak ne demek? Nifak sokmak? Yeni kuşak olarak nifak tohumları ekmek derdik biz eski biz eskiler. ...bizim nesil böyle derdi. Şimdi İdris, Nifak... Naim, Şahin de... ...bizim kuşağı dahil olmadığı için... ...bu soruyu ben Aarak size kuşak. yöneltiyorum... ...tekrardan. Nifak yani böyle bir... Böl... ...aralarında husumet yaratmak... falan gibi bir şey. insanların arasına, grupların arasına... ...bir düşmanlık... ...sokmak gibi bir şey. Peki... E... ...ne olmuş? be? Mermi meselesini... ...halledemedik. O gitti... Gözden kayboldu. Kavas'la beraber içeri girdi. Peki bu on başı ve on para meseleleri var. On başı ve on para meseleleri de şu şekilde devam ediyor. Yani Radikal şey Gazetesi'nde da. var bu haber evet. Ee, İçişleri Bakanı Şahin konuşmasını şu şekilde e, yapmış. E, Sayın Sakık bu ülkenin genelkurmay başkanına sizin partinizin iki taneden biri genel başkanı kalkıp general değil... E, ben seni e, onbaşı olarak görüyorum derse sen sus cevap vereyim. Her vesileyle bu ülkenin polisine, askerine, memuruna, çalışanına hakaret derecesinde sataşmayı da kendine bir ilke edinmişsiniz. E, bu sözlere çok alışığız. Bu samimiyetsiz sorulara da çok alışığız demiş. E, sakık da samimiyetsiz sensin karşılığına verdikten sonra bu sözler on para etmeyen insanların ağzına yakışan sözlerdir. Onbaşı sözü de, çavuş sözü de, general sözü de sizin ağzınıza yakışmıyor. Ee, onlar bu devletin görevlileridir. Siz on para etmeyen insanlarsınız ve o sözleri söylüyorsunuz diye devam etmiş. Ondan sonra bir e, hafif bir kargaşa yaşanmış meclis içerisinde. Özür, dile, özür dilemesini istemiş BDP sıralarından e, milletvekilleri İdris Naim Şahin'den. E, İdris Naim Şahin'de istiyorlarsa 10 e, kuruş, kuş mu demiştim? 10 evet, on kuruş on kuruş yerine 10 para diyebilirim diyeyim diye yanıt vermiş. Yani kuruş yerine para demek istemiş. Özür mü ayetinde. Evet. Mi? Aşık ve seni de buradan anabiliriz. anabiliriz. Bunun üzerine BDP'li milletvekilleri ayağa kalkmış. Yeniden tepki. Özür dileyecek. Yani İdris Naim Şahin'in de genel bir oldukça kavgacı ve provokatif, zaman zaman provokatif olarak yorumlanacak tavırları olduğu da söylenebilir. Ama onun da yapısı öyle herhalde. Ama sonuçta tıpkı mermi meselesinde olduğu gibi kapanmış mesele ve başkan vekili Mumcu Güldan Mumcu oturuma 10 dakika ara verildiğini açıklamış. Sonra da saat 20'de kürsüye çıkıp çalışma süresi tamamlandı demiş ve bugün 13'te toplanmak üzere birleşimi kapatmış. Yani böyle bir mermi olmuş? Mermi kayıp sahibinde olduğuna dair herhangi bir haber e, rastlamadım ben. Oturum ne olmuş? Oturum kapanmış. Onun sahibiyle alakalı herhangi bir şekilde... Bir bilgiye de sahip değilim ki aynı şekilde. Tamam. Peki bu işte biz de burada oturumu daha kapatmayamızda birazcık zaman var. Ee, şimdi. CHP'li vekillerle alakalı. Evet onu da konuşalım hemen. Bazı haberler vardı dün. E, Milliyet Gazetesi'nin internet sitesinden gelen bir haber bu. CHP'li vekiller dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemişler. CHP milletvekilleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekeyi protesto etmek amacıyla dokunmazlıklarını kaldırılmasını, dokunmaz dokunmazlıklarını kaldırılmasını istemini içeren dilekçelerini meclis başkanlığına sunmuşlar. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi basın giriş kapısı önünde çok sayıda CHP'li milletvekilinin katılımıyla da açıklama yapmış. Bu açıklamadan biraz ifadeleri yer verecek olursak Hamza Şebi şu şekilde yapmış açıklamasını Fransız devrimi sonrasında yayınlanan 1789 tarihli Fransız insan hakları insan yurttaş hakları bildirgesi insan ve hak özgürlüklerinin bildirgesi olarak isimlendirilir bu bildirge insan ve hak özgürlüklerine önem veren tüm ülkelerin anayasalarında yer almaktadır diye konuşmuş bu bildir bildirgenin 16. maddesinde Hakların güvence altında olmadığı, kuvvetler ayrılığının olmadığı ülkelerde anayasa yoktur ifadesinin bulunduğunu dile getirmiş Hamza Çebi. Ve şu şekilde de devam etmiş gene. Bir ülkede şeklen bir anayasa olabilir ancak bu anayasa hak ve özgürlüklerin güvencesini sağlamıyorsa, hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi olarak isimlendirilen kuvvetler, kuvvetler ayrılığı ilkesine sahip değilse ortada bir anayasa yoktur demiş ve dilekçelerini sunmuşlar. Evet, yani bir toplu ayaklanma durumu var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yürüyüş yapıp sloganlar atması var. Bu önemli bir muhalefet hareketi midir bilinemiyor. Ama yani Kılıçdaroğlu da zaten fezleke vız gelir, tırıs geçer demiş yeri zamanı gelirse hapse girmekten de korkmam. Yeter ki bu ülkede halkın yanında olmayı sürdürelim demiş. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu toplu eylemi aynı zamanda şey içinde bugün mecliste görüşülecek. İnşallah orada da devam edecektir. Umudunu muhafaza ediyorum. Uludere e, meselesi ile ilgili de aynı cevval mücadeleyi göstermesi halinde en azından çok çok yakın tarihimizin yani tarih bile denemeyecek kadar dünün en önemli üstü kapalı tutulan ve karanlık gölgeli katliamına da bir açıklık getirilmesi sorumluların bulunup yargılanması ve cezalandırılması için bir hamleye Cumhuriyet Halk Partisi de fezleke dışında buna da katılırsa çok iyi olabilir. Ayrıca bir de belki de şeye de Hazır harekete geçmişken bir fezlekeyle de olsa Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olarak bir de şeye yüklenirse Jitem binasında arkeolojik kazıda çıkan kemiklerin üzerine giderse mesele de bayağı. Mesafe alınır diye umut ediyor insan. Bu yüklenilen yerlere CHP'nin yüklendiği yerlere bir başka örnek vermek gerekirse e, CHP lideri e, Emekli orgeneral Yaşar Büyük Anatın da emuhduradan dolayı yargılanması gerektiğini ama yargılanamadığını belirterek eğer yargılanırsa Dolmabahçe Bahçe görüşmesini de öğreniriz demiş. Bir talep varmış burada Dolma ...Dolmabahçe Dolma Büyük Anatın dokunulmazlığı diye Cumhurbaşkanı e, Pardon. E, CHP Genel Başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu, e, emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Or İşg yer başvuru tutuklandığı davanın konusu da olan internet anıtına doğru bulmadığını, e, demokrasilerde hükümeti yıkmaya yönelik böyle bir girişimin varlığından söz edilemeyeceğini açıklamış. Kılıçdaroğlu emekli Orgeneral Yaşar Büyük Anıtı'nda emniyet duradan dolayı yargılanması gerektiğini tekrarlayarak ama Dolmabahçe Büyük Anıtı'nın dokunulmazlığıdır diye konuşmuş. İşte evet yani bu cevaliyeti dediğim gibi bir kez daha tekrarlama pahasına söyleyeyim. Aynen Uludere'de de bekliyoruz özellikle bugün. Meclise de geliyor zaten tam fırsatıdır işte. Ani bir yüklenmeyle Uludere meselesini bu katliamda çözme yolunda önemli bir hamleyi aniden yapmış olurlar. Öte yandan Ergenekonsanlığı Haberal düzenlemesi diye bilinen ve tutuklulara hasta yakınlarını ziyaret etme imkanı yetiren bir yasa teklifi de Adalet Komisyonu'ndan geçmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ek önergesiyle yalnız Öcalan'ın bu haktan yararlanamayacağı da ortaya çıkmış. Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili seçildi. Tutuklu konsanı Mehmet Haberal, annesi hasta. Ona görüşmesi, onunla görüşmesine olanak sağlayacak bir yasadan PKK lideri Öcalan yararlanmasın diye son anda bir değişiklik önergesi verilmiş. Yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlüler düzenlemeden yararlanamayacaklarmış. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Ergenekonsan'ı haber alsa şu anda tutuklu olduğu için tekliften yararlanabilecekmiş. Böyle bir Kıvrak bir hukuk oyunu yapılmış. Cenaze için iki gün izin hakkı ama şahsa ilişkin gibi bir şey yorum da yapılmış. Belki de biraz da haklı olarak değil mi? Evet. ya Burada bir hatırlatma yapmaya da gerek var gibi e, bu değişiklik, rötuş olarak geçen değişiklik şu şekildeydi. E, bir hükümlünün cezaevi içerisinde bir terör örgütünü yönettiği ne, e, karar verilirse e, bu kişinin e, avukatlarıyla ve yakınlarıyla yakınları kısmını tam olarak emin değilim ama avukatlarıyla görüşmesine 6 aylık bir engel e, men getirilebileceğine dair bir rötuş yapılmıştı. Daha önceden yani ilk akla gelen e, Öcalan e, daha önceden bizim de verdiğimiz haberlere göre koster arızaları ya da hava muhalefetleri gibi durumlar artık herhangi bir şekilde e, söz konusu olmayacak. Doğrudan 6 aylık bir e, ...görüş durumu... E, ...vasıl olacak diyelim. Hani böyle... E, ...Türkiye esaslı bir... E, ...fıkralar ülkesi olduğu için... şeyde hemen... E, ...hatıra geliyor. Yani bütün... ...bir tek adı söylemeden... ...bütün tarifler yapılıyor. Öyle fıkralar vardır. Burada da... E, ...bu geliyor akla. Sadece... ...bir kişinin... Uy, ...şartlarına uygun bir düzenleme bu. O da Abdullah Öcalan. O zaman... Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e de avukat görüş izninin kötüye kullanılması ya da suç işlendiği yönünde değerlendirilmesi halinde bunun önlenmesine yönelik düzenlemelere yer verildiğini belirtmiş. Yani Ergin'e demişler ki bu acaba Öcalan ve haber alma ilgili adları verilmiyor ama kişiye özel bir yani Franklerin Taylor May dedikleri yani terzi işi böyle bir Kanun mu çıkarılıyor diye? Hayır demiş. Tabii ki olmaz. Düzenlemeler şahsa ilişkin değil. Zaten olmaz demiş. Şartları taşıyan tüm tutuklu ve hükümlüler için uygulanacağını söylemiş. Bu da içimizde adaletin ne kadar güzel bir şekilde tecelli ettiğini göstermesi açısından önemli. Çok dar zamanda kısa paslaşmalar yapalım. Beş dakikalık bir zaman süresi içinde. Çin'den çok önemli bir haber var. Küçük ama önemli. NTV MSNBC'nin bir haberi bu. Çin'de bu malum işte büyük bir kalkınma hamlesi büyüme hamlesi yapmakta. Fakat ücretli köle hatta ücret de verilmeyen düpedüz köle gibi kullanıldığı söylenen kapitalizmin bu komünist parti iktidarındaki kapitalizmin işleyişine ilişkin sayısız makale geçiyor elimizden bir kısmını paylaşıyoruz. Cezayirinde çalıştıranlardan da bahsediyoruz. Trajik şeyler var çok trajik evet bu da Xbox üretilen fabrikada Xbox nedir bilmiyorum ama. Bir oyun konsolu hmm, bir, bir bilgisayar oyunu televizyonla karşıda oynayabileceğiniz bir konsol tepe i̇şte yaygın bir şekilde geliyor. Günde gidiyor. böyle yani 16 17 saat kesintisiz olarak çalıştığına yemeğe ve tuvalete bile çıkmalarına izin verilmeyen işçilerden bahsediyoruz ve ücretlerini de alamıyorlar. Zam da yapılmıyor falan. Neyse 300 çalışan toplu intihara kalkışmış. Çin'de müthiş intiharlar var. Muazzam Ama... bir rakam galiba bu. Ya toplu intihar ilk defa duyuyorum böyle bir şey. Xbox üretilen fabrikada Wuhan'da Foxconn fabrikasının 300 çalışanı zam istemiş. Olmaz demişler cevabını almışlar. Ya işini bırak tazminat al ya da işine zam almadan devam et demişler. Bunun üzerine fabrikada çalışan işçilerin çoğu ayrılmayı ve tazminatlarını almayı talep etmiş. Ama bu sefer de tazminat da yok demişler. Ama Çin'de bu son derece sık rastladığımız tarzda bir haber. O zaman sabırları taşınca fabrikanın çatısına çıkarak atlayacağız demişler. Ya tazminatı ödersin ya da atlayacağız demişler. Zorlukla aşağıya indirilmiş. Daha önce sadece o fabrikada... E, ee, zaten bir patlama sonucunda 3 işçi hayatını kaybetmiş ve e, bu Fox'unu çok duyuyoruz. Tayvan merkezli bir e, fabrika 2010'un ilk 5 ayında 16 işçi çatıdan atlayarak intihar etmiş. Yani bu bir salgın halinde durumun tasvir bile mümkün değil. Evet son olarak da şeyi söyleyelim. Denkli. Bulgaristan'dan bir haber var ee, Bulgaristan'daki Radikal Gazetesi'nden çıkan bir haber Bulgaristan'daki Türkleri asim... Bulgaristan Türkleri asimilasyonu kınamış ee, eski başbakan ve güçlü e, Bulgaristan için Demokratlar Partisi lideri İvan Kostov hazırladığı bildiri oylama hazırladığı bildiri oylamaya katılan 115 milletvekilinin 112'si tarafından desteklenmiş 3 milletvekili de çekimsel kalmış olayı da şu şekilde açıklıyor İvan Kostov ne olduğunu dair olduklarını ee, komünistlerin yürüttüğü bu kampanya sırasında 360 bini aşkın Türk kökenli vatandaşımız göçe zorlandı. Etnik temizlik için etnik temizlik girişimi olarak gördüğümüz bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Cumhuriyet Başsavcısı Boris Velçevi e, bir an önce isim değiştirme kampanyasıyla başlatılan ve ilerleme kaydetmemiş olan davayı yeniden ele almaya çağırıyoruz demiş. İşte bu davayı zaman yaşamına uğratma girişimlerini asimilasyonu tüm Bulgaristan halkının ortak suçu şeklinde gösterme girişimi olarak kabul ediyoruz. Yakın tarihimizin önemli bir sayfasını bir kez daha okuyup kapatmak zorundayız diye bir açıklama yapmış Ivan Kostov. Evet. Son olarak da dün bu 3. Köprü ile ilgili açık basın açıklamasına kısaca değinelim. 2 milyon İstanbullu diye bir proje var. 3. Köprü projesinin tamamen iptalini istemişler. Dün 2 milyon İstanbullu adına Durkan Dudu'nun yaptığı açıklamada Doğaya ve İstanbul'a sahip çıkanlar olarak Bugün burada 3. Köprü ihalesinin iptalini kutlamak Ve buna rağmen hala aklı başına gelmiş görünmeyen hükümeti uyarmak için toplandık Saçma, mantıksız, anlamsız, çözümsüz bir projenin İstanbul'a 3. Köprü yapma projesinin Dün yapılan ihalesine şartname alan 18 şirketten hiçbiri teklif vermemiş Ve ihale iptal edilmiştir bu güzel haberi kutluyoruz diyor. Tek bir bilim insanının bile arkasında durmadığı, uzmanların, mimarların, şehir plancılarının karşı çıktığı ve İstanbul'ların istemediği 3. Köprü projesini meğer şirketlerde beğenmemiş ve bu sonucun İstanbul'a Ankara'dan 3. Köprü felaketini dayatan AKP hükümetinin aklını başına getirmesini diliyoruz diyor. 6 milyar dolar harcayacaksınız, 2 milyon ağaç keseceksiniz, hayvanların yaşam alanlarını yok edeceksiniz, su havzalarını harap edeceksiniz, kuzey rüzgarlarını engelleyeceksiniz, havayı zehirleyeceksiniz. Son kalan yeşil alanları yutarak Karadeniz kıyısına kaymasına izin vereceksiniz yapılaşmanın ve üstüne üstlük trafik sorununu çözmediğiniz gibi daha da ağırlaştıracaksınız. Siz de artık İstanbulların halkın sözünü dinleyin. Üçüncü köprü projesinden vazgeçin. Siz ısrar ettikçe biz daha fazla sokaklarda olacağız. Üçüncü köprüyü yaptırmayacağız demişler. Evet bu haberle de bitiriyoruz. Nick Cave and the Bad Seeds'e kulak vereceğiz şimdi de. Where do we go now but nowhere adlı şarkıyla bitiriyoruz. Yani buradan nereye gidiyoruz? Hiçbir yer dışında nereye gidiyoruz diye bir soru. İlginç bir soru. Onu dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Reapers and skeletons On a missionary bell Oh, where do we go now But nowhere In a colonial hotel We fucked up the sun And then we fucked it down again Well, the sun comes up And the sun goes down Going round and around kitten that patted and purred on my lap Now swipes at my face with the paw of a bear I turn the other cheek and you lay into that Oh, where do we go now but nowhere? Oh, wake up, my love My love, oh wake up. Oh, wake up, my love. My love, oh wake up. Across clinical benches with nothing to talk, breathe in tea and biscuits and the serenity prayer. While the bones of our child Crumble like chalk where do we go now but nowhere? I remember a girl So bold and so bright Loose-limbed and laughing And brazen and bare Sets snoring her knuckles In the chemical line Where do we go now, but no way? You come for me now with a cake that you've made. Ravaged Avenger with a clip in your hair, Full of glass and bleach and my old razor blades. Oh, where do we go? Oh, wake up, my love, my love. gates and an old donkey moans where do we go now but nowhere around the duck pond of known. Çıkkasıydı.